Ehl-i sünnetler cemaat arkadaşlar kerametlere ne yapmakta? inanmakta. Peki nedir arkadaşlar e, keramet? Keramet kulada olaylar demek. Evet harikulade olaylar. Yani olağan dışı olaylar demek. Yani beklenilmeyen olaylar demek. Normalde olağan olaylar her insan tarafından yapılan yapılabilen yapılmasının mümkün olan olaylar demek. Ancak bazı olaylar vardır ki olağan dışı. Yani, keramet demek olağan dışı olaylar. Peki Sadece olağan olaylar diyerek niyetiniz verir kerameti anlatırken hayır. Kerametler Allah-u Teala'nın e, veli kullarına, evliyalarına dediğimiz, veli kullarına, evliyalarına destek olması adına, onlara teyit olması adına, yardımcı, yardım olması adına, e, ya da allah Teala kendi dininin, İslam dininin e, zuhur etmesi adına e, ne yapar? Evliyalarına, veli kullarına evliyalarına, Olağan dışı insanlar tarafından, herkes tarafından yapılması mümkün olmayan şeyleri onlara ne haber, Nasip eder. Biz buna, buna ne diyoruz? Keramet, Keramet diyor. Yani allah Teala veri kulunu desteklemek için ya da kendi dinini e, galip getirmek için, üstün kılmak için e, veya destekte bulunmak, yardımda bulunmak için evliyalarına, alimlerine ol, vermiş olduğu olağanüstü olaylara ne diyoruz biz? Keramet diyoruz. Peki evliyalar kimlerdir arkadaşlar? Yani evliyanın tanımı nedir? Şimdi kerametin tanımını yaptık dedik ki keramet budur. Yani Allah adına, evliya adına veli kullanına ne var? Keramet nasip eder. Peki kimdir bu? Veli ve evliyalar? Bunun tarifini en güzel nerede buluruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de buluruz. Allah Teala buyuruyor ki "Ela inni evliya Allah" dikkat edince Allah Teala "Ela inni evliya Allah. Allah'ın evliyaları la hafun aleyhim ve la hum yahzanun." Onlar korkmazlar. Aleykümselam. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Kilosu adam arkadaşlar oradan haluk abi. Aleykümselam. Vallahi ve rahmetullah ve berekatü. Evet abi can. Gayet mısın? <gülüyor> Allah Teala buyuruyor ki Ela inna evliya Allah. Ela arada bir şey haber verirken kullanılır. Dikkat edin. Tembih içindir. Yani okuyan kişi diyor ki Allah Teala ya yani tarif geliyor, bir açıklama geliyor şimdi. Dikkat et. Ela, inne evliya Allah, Allah'ın evliyalarına ne yoktur? La <gülüyor> kafun, korku yoktur. La <gülüyor> kafun ve la la kafun alehim ve lahum yahzenun onlara ne yoktur? <gülüyor> Hüzün, keder sıkıntı yoktur. Peki Allah'a kim bu evliyalar diyor ki? Elledin amenu, elledin amenu kim bu korku olmuş mu Kederi olmayan, hüzün dolmayan olanlar, Allah'ın âmeni İman edenler, <gülüyor> <gülüyor> ve kânu yettâqûl. Ne olanlar? <gülüyor> takva sahibi olanlar. İki şart var. İman edenler ve <gülüyor> takva sahibi olanlar. Yani Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin dediği gibi diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiyye: "Men kâne mu'minen taqîyan, kâne lillâhi walîyan. Men kâne lillâhi, men kâne lillâhi mu'minen taqîyan." Kâne lillâhi Ne demek bu Kim Allah'a iman eder, Ona takvalı olursa eder. o Allah'ın neyidir? Evliyat, evliyat. <gülüyor> Velisidir, evliyasıdır. Yani Allah'ın velisi olabilmek için, evliyası olabilmek için, olabilmek için başka bir şart yok. Üçüncü bir şart yok. İman edeceksin. Tabii iman etmek mefhum kelime olarak, çok küçük bir kelime, mefhum olarak, tarif olarak, çok geniş bir kelime. Bunu açıkladık, derslerimizde anlatıyoruz. Yani mesela Allah her yerdedir diyen bir adam ima, tam, iman etmiş olur mu? İmanı tam olmuş olur mu? Allah'ın bütün ve tam iman etmiş olur mu? Olmaz değil mi Tamer? Çünkü allah Teala nerede? Arşının üstünde. Ayet ne? Errahmanu Errahmanu alal arşi İsteva. Ne diyor allah Teala? Rahman arşa ne yaptı? İstiva etti. Yani yükseldi. Şimdi her yerden adam kalsa, böyle cüpte giyse, sakalı bu kadar uzun olsa, bastonu ile asasıyla geçse, böyle sağda solda ne kadar mübarek, bunun kelamları var dense bile. Ama o adam diyor ki Allah her yerde diyor. İnsanlara ölülerden yardım istemeyi vasiyet. tavsiye ediyor, vasiyet ediyor, öğret ediyor. Yetiş ya falan, yetiş ya Bilal, yetiş ya Abdülkadir gibi böyle isimleri sayarak ölülerden yardım istemelerini insanlara söylüyor. Bu adam Allah'a iman etmiş bir adam mıdır? Değil. Değilir. Peki o zaman Allah'ın velisi olabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Değil. Yok. Çünkü ayet açık. Ayet Yunus Suresi 63. Bunu haklı ezberleyin inşallah. Yunus Suresi 63. Değil. Evliyanın tarifi burada. Yani Evliyanın başka bir yeri tarifini aramaya gerek yok. Allah'ın kitabında var Evliyanın tarifi. O yüzden o yüzden kerametler iman sahibi olup takva sahibi olan velilere aittir. İstiliklere kadar o insanlar hakkında veli densin, evliya densin. Yani bu insanların demesiyle olmaz. Çünkü insanlar vardır ki peygamber aleyhisselam buyuruyor. Bu darazülün diyor. Öyle adamlar vardır ki saç atı ağdar, saçları ki yani böyle saçları dağılmış. Üstü başı toz başı. Üstü başı toz içinde. Yani görürsün, Derseniz Efendimiz Aleyhisselatüsselam ama diyor Allah adına yemin ettiği zaman Allah diyor onun yeminini yerine getiririz. <gülüyor> yani Allah adına bir yemin etse, bir şeyle alakalı olarak siz vallahi bu böyle olmalı. Ese Allah diyor onun yeminini ne yapar? Yani bu adam bile belki Aleyhisselatüsselam insanlar anlatıyor yani. Bu adam bile kendi, öyle o derecede olduğunu ne yapmayabilir bazen? Bilmeye bir. O yüzden. Yani keramet e, dendiği zaman yani bu adam böyle böyledir o zaman bu kesinlikle keramet bundan keramet beklenir diye bir şey yok. Tarihinde ne demiştik kerametin? İslam dininin ortaya çıkması, o veliye destek olması. <gülüyor> yani sahabe arasındaki kerametler tabi'in dönemindeki kerametlerden daha az. Neden? Çünkü tabi'in dönemindeki desteğe yardıma ihtiyaç, sahabe dönemindeki destek ve yardıma ihtiyaçtan daha çok tabi'nin döneminde bir sürü fırtalar çıkmış bir sürü yabancı gruplar çıkmış orada İslam dininin ortaya çıkması galip gelmesi ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinin peygamberin sahabesinin mezhebinin anlayışının ekolünün, akibesinin ortaya çıkması için sahip edilen güç bu manada başka gruplarla uğraşma sahabi döneminden daha fazlayı mu? Siz tabi'nin dönemindeki kerametler ondan sonra gelen kerametler okusanız kitaplarda öyle şeyler anlatılıyor ki şaşırsınız peki bu Tabiin ve etba tabiin dediğimiz sahabeden sonra gelen çağladık insanlar sahabeden daha üstün olduğunu mu gösterir? Hayır. Hayır. Çünkü kerametler o insanın diğerinden üstün olduğunu göstermez. Bu tarihte söylediğimiz gibi Allah Taala'nın dini destekleme adına kerameti nasip ettiği, kerameti verdiği veli kuluna, evliyasına destek verme adına göstermiş olduğu bir nedir? Olanı sübet nedir? Olaydır. Yok, yok. Daha takvalı. daha takvalı demiyoruz daha takvalı ve da imanı daha kuvvetli demiyoruz tarihsine veririz evliyaları kâmiyet tekun takva sahibi olurlar ve iman edenler. Yani daha imanlı ve daha takva sahibi şartı evet. yok yani sahabedin Ebu Bekir radıyallahu anh'ın anh, gerçekleştiremediği kerameti belki ondan daha düşük olan birisi gerçekleştirebiliriz sahabeden bir tanesi yolda yürürken aslan çıkıyor önüne Aslanla konuşuyor, aslan da onunla konuşuyor. Aslan onunla, ormanda alıyor, yapıyor? <gülüyor> Bekçilik yaparak onu götürüyor, yolunu <gülüyor> götürüyor. Mesela bu Ebu Vakil Radiyallahu olmamış. Onun başına gelmemiş. Bu, o sahabenin Ebu Vakil Radiyallahu Anh'dan daha üstün olduğunu gösterir veya daha takvalı olduğunu mu? Orada <gülüyor> <Onu> destekliyor. Peki arkadaşlar, kerametin Kur'an-ı Kerim'de bir delili var mı? Yani Bazıları, kadına, adına, böyle farklı düşünceler ortaya koyulma adına ne yapıyor? <gülüyor> günümüzde. Eskiden beri de zaten inkar edilen bir konu kerametler. Bunu kim inkar etmiş? Eskiden beri mutezile. Mutezileler. keramet inkar ediyor. Günümüzde insanlardan inkar edenler niye inkar ediyor biliyor musunuz? Şimdi görüyorlar bu tarikatçıların, tasavvufçıların, bidat ehlinin bu konudaki aşırı gitmelerini. Yani niye? Çünkü bidat ehli diyor ki, benim şeyhim diyor, senin diyor, gece yatakta kaç kere sağ tarafına, kaç kere sol tarafına döndüğünü ne var? Bilir. Şimdi bu nedir? Normalde, onlara göre keram, keramettir değil mi? Ama keramette şu var arkadaşlar, kerametin şartlarından bir tanesi Allah'ın şeriatını, Allah'ın dinini, Allah'ın koymuş olduğu sınırını lazım? Açmaması lazım. Burada Allah'ın koyduğu sınırı açma var mı? Var diye senin yatak odanda Seni gören adam hanımın da ne var? Görür. Yani burada bu keramet değil, bu biraz güzel yani. bir yani. Zındıklık, terbiyesizliktir yani. sanki sen milletin ne yapıyorsun, da odasını izliyorsun. Bunu söylüyorlar arkadaşlar. Yani bu uydurma değil. Seha bakmış olduğu kitapta, İbriz adlı kitapta diyor ki şey, bir müridini çağırıyor diyor. Falanca gece çocuk da ağlamıştı diyor. Çocuğu uyuttunuz, tam da da diyor mum yaktınız sen. Yani onlara o akşam hanımıyla ilişkisini anlatıyor şey, müridine. Tamam. Bir yani de bunu ne olarak anlatıyorlar? Ger Keramet. Bu aslında zındıklık. Keramette Allah'ın sınırları aşılmak. Şimdi işte bazı insanlar bunu duyuyor. Tamam. mı? Toptan, tümüyle cerameti ne yapmaya başlıyor? İnkar etmeye başlıyor. Abi açıkladığımız gibi dertlerimiz, ehl sünnet neydi arkadaşlar? Orta yok. Vasat. En vasat. Şimdi. Değil mi? Ne inkar ederiz, ne de ne yaparız? Aşırı giderek cerameti zınırlarına çıkarız. Ben dedik adam zındık. Ne ver zındık? Yani. Zındık genel manada, asık genel manada büyük günahlar işleyen, küçük günahlara ısrar eden adamlar. Bu adamlar zındık, şirk içinde. Allah'tan başka kişilerden yardım istiyorlar, ölülerden yardım istiyorlar. Şirk ve birçoğu müşrik. Tamam mı? Bu manada büyük olanları, hoca olanları, işi bilenleri. Şimdi bu adamın yaptıkları nasıl keramet olsun ki? Kesinlikle olmaz, keramet olmaz. Peki Kur'an-ı Kerim'de kerametlere delil var mı? Hatırladığınız, şöyle aklınıza gelen keramet. Mesela, Süleyman Aleyhisselam'ın kıstasının kıstası daha cin yaptığı olay, cin adına bir kere ettir. insanların yapmış olduğu. Cin dedi cin diyor, de ben getireyim, insan daha çok getireyim. Yani, mesela ne var? Ee, daha böyle net, daha açık. Aleyhisselamın... Üsuf Aleyhisselam'dan da Kehf olay var, Ashab-ı Adamlar 310 sene yaklaşık olarak, 309 sene yaklaşık olarak, bir mağarada kalıyorlar. Niye mağaraya yerleşiyorlar bunlar? Her Cuma biz Keh Suresini okuyoruz, biliyorsunuz. Bir Cuma'dan bir Cuma'ya okuyan kişiye o sure nur olur, önünde aydınlık olur diyor. Kim Keh Suresini okursa Cuma günü, diğer Cuma'ya kadar gökten bir nur iner, diyor <gülüyor> Aleyhisselam Aleyhisselam. Orada gençler, yedi tane genç, ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Bir tanrıyanlarında köpekleri var. Gibi, gibi şeyler. Ha. Bir de köpekleri var, kaçıyorlar zalim kraldan. İnsanlara Allah'a ortak koşmaları isteniyor. İnsanlara Allah'a ortak koşmaları emrolunuyor. İnsanlara bunu söylemeleri ve bu amelleri, şirk amelleri işlemeleri diktat ediliyor. Bunlar kaçıyorlar. Bir manaya giriyorlar. Bunlar mağarada uyuyorlar. Kaç sene arkadaşlar? 309, 309, sene. 309, 309 sene. 309 sene. Tüm. 309 sene. 309 sene. Sene. Ve Allah Teala bunları ne yapıyor arkadaşlar? Cesetleri sürülmesin diye uykularında sağa döndürüyor, sola döndürüyor. Güneşi onlara göre ayarlıyor. Uyandıklarında arkadaşlarından birisini gönderiyorlar çarşıya para almak için, şey, ekmek almak için. Gümüş bir parayla. Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılıyor arkadaşlar. Ondan sonra bunlar çarşıya gidiyor. Anlıyor, anlaşılıyor ki işte daha sonra da bunlar kaç sene kalmış. Yani Küsüz küsü sene. Bakın arkadaşlar. Bu nedir? Niye gerçekleşti? O insanlara destek olmak için. Başka Kur'an-ı Kerim'de başka bir olay var. Bakra Resumesinde geçiyor. Bir tane adam Allah'ın kudretiyle alakalı bir soru soruyor. Allah onun o kudretini, Allah ona kudretini ispatlamak için ağacın altında uyutuyor. Ne kadar Sen, uyutuyor? Yüz sene uyutuyor. Yüz sene uyutuyor. Sene uyutuyor hiçbir şey çürümüyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi normalde yani bir insan Allah sana dünyada ne yapmış? Her şeyi bir sebebe bağlamış. Çünkü, genel gözüken tabii de var, yemeği de var. Hı. Genel gözüken Kurallar içinde insan 3 gün, 5 gün, 10 gün, 14 gün hatta 11 gün kutsuz kalsa ölür diyorlar insanlar mesela. İşte şu kadar gün yemek yemezse ölür. Et çürür. Ama arkadaşlar 100 sene bir insan uyuyor, kalkıyor. Bu nedir? Keramettir. Allah bu kerameti niye gösterdi? Kudretimi ne yapmak için? Göstermek. Kudretimi. Tekrar dövüm yerine bir şey ama koşuyor kendine başlar. Kuştuk diyor. Kuştuk diyor. Kuştuk diyor. Kuştuk diyor. Kuştuk diyor. O peygamber. Şimdi evliyalarla alakalı. Bu yüzden arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de mesela Meryem Aleyhisselam hamile, doğum geliyor. Evet. Gittiği hurma kütürünü ne yaptı Allah-u Teala ona? Hurma kütürünü salla. salla. Ya, hurma kütür erik erikazi değil arkadaşlar. Hurma yani bu kadar böyle. Hamile bir kadın onu sallayacak da üzerinden ondan ne düşürecek? Evet. Ruhat düşürecek. Yaş kurma düşürecek. Mümkün mü? Mümkün. Değil. O yüzden keramet olması adına Allah'a Allah, sahabeler <gülüyor> keramet oluyor. Tabi sahabelerden de var arkadaşlar. Bu Kur'an'dan delinledim. Sünnetten mesela Usaid İbn Hudayr var. Usaid İbn Hudayr sahabeden. Bunun hadisi Muhari'de geçmekte. Bu sahabe bir gün Bakara Suresini okumaya başlıyor. Evinde. Bakara Suresini okurken bağlı olan atı sürtünmeşmeye başlıyor. At bağını koparmaya çalışıyor. Susuyor, at da Okuyor, at yeniden koşuyor. Saha kalkıyor. Ondan sonra diyor ki çocuğun üzerine at teyperi koparın çocuğu diyor korktum diyor. Çocuğu, çocuğumu çocuğu diyor yani. At kaçmıyor. Sonra kafamı yukarı kaldırdım diye bir bulut ve bulutun içinde diyor kandiller, böyle lambalar vardı diyor. Peygamberimiz anlatıyor bu olayı gelip. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Ey diyor Usayt sen diyor okurken senin Kur'an okumanı dinlemek için diyor gökten melekler indi, melekler geldi. Şayet sabaha kadar okumaya devam etseydin, gün ağırıncaya kadar okumaya devam etseydin, sen okumaya devam edecektin ve insanlar da o melekleri ne yapacaktı diyor, seni dinlerken görecekler. Yani şimdi melekleri görmek keramet mi değil mi? Keramet değil mi? yani bu ağabe kafasına kaldırıyor melekleri melek görüyor ve devam etseydin diyor olacaktı tamam. yine biliyorsunuz etki ümmetler Nebi Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor 3 tane genç yağmur yağırken bir mağaraya giriyorlar mağara ne oluyor kapanıyor taş mağarayı kapatıyor çıkacaklar çıkmak istiyorlar ee, çıkamıyorlar onlara gelin inşallah size buradan hadisi okuyalım diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Sizden öncekilerden üç kişi bir yolculuğa çıktılar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya girdiler. Derken dağdan bir kaya yuvarlandı ve mağaranın ağzını üzerlerine kapattı. Mağara kapandı. Bunun üzerine şöyle dediler. İyi amellerimizle, yapmış olduğumuz, işlemiş olduğumuz güzel amellerimizle Allah'a dua etmekten başka sizi buradan hiçbir şey kurtaramaz dediler. Hatırlayın. Dünyada yapmış olduğunuz salih amellerinizi güzel amellerini hatırlayın da bu Mağaranın kapısına olsun. Açsın demiyorlar. Ey insanların babası olan Adem aleyhisselam yetiş bizi buradan kurtar. Ey ilk Resul, ilk elçik Nuh gel bizi kurtar. Ey ateşe atılıp da ateşin onu yakmadığı İbrahim aleyhisselam gel bizi kurtar. Değil mi? Öyle sıkıntılı durum. Mağarara kalmışlar. Taş kapanmış. Diyorlar ki salih amellerimizi analım hatırlayalım da kendi aramızda. Allah. Ha bundan yaklaşalım. bundan tevessül edelim talih amellerimizde. Allah bize o kapıyı ne Taşları açsın. İşlerinden birisi şöyle dua etti. Allah'ım benim çok ihtiyar bir anne ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hayvanlarıma akşamleyin bir şey istirmezdim. Yani hiçbir şey vermiyor. Önce anne babasına. Hayvanlarına dahi su vermiyor. Önce anne babaya. Günün birinde bir iş için uzaklara gittim. Onlar uyuyuncaya kadar da dönemedim. Uzak bir yere işe gidiyor. <gülüyor> yani döndüğünde anne baba uyumuş. Onlar uyuyuncaya dönmedim. Akşam kahvaltılar akşam yemeklerini hazırladım. Fakat onları uyumuş buldum. Anne baba uyumuş. onların önce ailem ve hayvanları su armayı, su vermeyi, doyurmayı hoş görmedim. Yani madem anne babayı doyurmadık, içirmedik hayvanla çocukları da doyurmuyor. Elimde süt kabı olduğu halde onların uyumalarını bekledim. Çoluğunu, çocuğunun da Nihayet şafak uyanmalarını bekledim. Anne babasının uyanmasını bekliyor. Nihayet şafak söktü. Gün ağırdı. Bu esnada ve babam uyandılar ve akşam sütlerini içtiler. Sütlerini içtiler. Akşamdan kalan sütlerini içtiler. Allah eğer bu işi senin o için yapmışsam bu taştan, çekti, bu taştan çektiğimiz belayı bizden mi zaklaştıracağız? Başımıza gelen bu belayı aç. Çünkü taş bir parça açıldı. Taş biraz ne alıyor? Ana, bakın. Yani, Koca bir taş düşünün. Bağlamlarına gelmiş. Sen orada salih bir amelini anıyorsun. Salih bir amelini zikrediyorsun. Taç hafifçe ne oluyor? bir, da Açılıyor, aralanıyor. Diyor ki ikincisi de şöyle dua etti. Allah'ım amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Genç. Amcasının kızına aşk oldu. Onunla nefsani arzumu tatmin etmek istedim. Onunla nefsini tatmin etmek istedim. Fakat teknesini kabul etmedi. Birkaç sene sonra bir kıtlığa uğrayınca bana başvurdu yani Kıtlık yaşanıyor, geliyor amcasının oğluna, bir şeyler istiyor. Kendisini bana teslim etmesi şartıyla ona 120 altın verdim. Dedim ki diyor yani bana kendini teslim et, sana zaten ben sen e, aşıkdın, sana sana bayılıyordum manasında bugünün tabirleriyle. Kendini bana verirsen ben sana 120 tane altın vereceğim diyor ve kız kendini ona ne yapıyor? Teslim ediyor. Kız da kabul ediyor bunu. Ben tam diyor ona sahip olacakken tam onunla beraber ilişkiye gelecekken <gülüyor> dedi ki diyor kız bana hakkın olmadıkça bekaret mührünü bozmana, bozmanı sana helal etmiyorum. Benim bekaret mührünü hakkın olmadan onun hakkı nedir? Nikah. Annesinin, babasının rızası evet. yapılan nikah. Hakkın olmadan diyor, bekaret mührümü açmaya sana helal etmiyorum, Helal değil bu. O böyle deyince kendisiyle ilişkiye girmekten sakındım. Yani bu lafı duydum diyor ondan. Ne yaptım? Elbisemini topladık, üstünden kalktım. Zıraklarda yani bu var. Ve ben çok sevdiğim o kadından uzaklaştım. Verdiğim altınları da ona bıraktım. Tamam, benim, tamam. Yani Bir söz yani takvalı olan insana bir söz ne var? yeter yani. Allah'ım eğer bunu kırk sene kazanmak için yap, yaptıysam içinde bulunduğumuz bu belayı üzerimizden kalmış. Kaya parçamız biraz daha açıldı. Bakın. yine bir mucize? Ama değil. Üçüncü devamını anlatıyor. Diyor ki Allah'ım ben bir zamanlar ücretli işçiler çalıştırıyordum yanında yanımda. Elemanlarım vardı. Çalıştırıyordum onları. Onlara maaş veriyordum. Her türlü maaşlarını, paralarını ödedim. Fakat içlerinden birisi ücretini almadan bırakıp gitti. Yani maaşını almamış bırakmış. Onun ücretini çalıştırdım. Yani bıraktığı maaş neyse alıyor o parayı çalıştırıyor, çalıştırıyor. Yatırım yapıyor yani. O parayla ticaret yapıyor. O kadar ki onun nam ve hesabına mal çoğaldı. Yani. Onun o parasından çalıştırdığım mal arttı. Şimdi bazen Allah imtihan eden insanı. Yani mesela ne yapmış? İşçinin bir maaşı Çalıştırıyor, çalıştırıyor, çalıştırıyor, düşünün bir vadi, hatta bazı bir vadi dolusu hayvan oluyor adamın, işçisinin yani parasıyla. ile. biliyor musun? Bir vadi dolusu hayvan. Görün mümkün. Kendin ya diyorsunuz, e, en azından parasını vereyim, bir de iki tane dene vereyim. İyekler, sen yeter yani. <gülüyor> bir müddetten o adam yarıma gelerek dedi ki, e, yarıma gelerek, ey Allah'ın kulu, ücretimi bana ölemedi. Yani Geliyor emek sahibi, işçi adam, ücretini bana öyle. Sen benim maaşım kaldır. Ben de, şu gördüğün develer, inekler, koyunlar ve kölelerin hepsi senin ücretindendir. Dedim. Yani senin ücretinden kazandık bunları, maaşım, koyunlar, develer. Yani bu çağın, düşününsün, mercedesleri, tam tamam. zipleri, otobüsleri, her şeyi. O da dedi ki, Allah'ın kulu, benimle alay etme. Adam çalışırsın Allah'ın alayın yani. Ver şu, Parağımıza da gidelim yani. <gülüyor> Sen de öyle dersin değil mi yani? Nereden çıktı kardeşim yani? Senin yolda çalıştık bir ay işte. Ver 600 bin lira onu yani. <gülüyor> o da diyor ki Allah'ın kulu benimle alay etme dedi. Seninle alay etmiyorum. Hepsi senindir dedim. Yani seninle alay ettiğin falan yok. Hep senindir. Bunun üzerine mallarını aldı ve hepsini sürüp götürdü. Yani mallarını alıp hayvanlarını sürdü götürdü. Hiçbir şey de bırakmadı. Allah eğer bunu sizin rızanı kazanmak için yapmışsam içinde bulunduğumuz bu belayı defet. <gülüyor> bir dua ediyor. Ve taş mağaranın ağzından kayıp onlar orada ne yapıyor? Burada ne var arkadaşlar? Burada bir keramet var değil mi? Üç tane keramet var. Üç tane. O salih genç Allah'a yapmış oldukları Allah için yapmış oldukları salih amelleri anarak salih amellerle Allah'a tevessül ederek Allah'a yakınlaşarak ne yapıyorlar? Başlarına gelen belanın def edilmesini istiyorlar ve bu şekilde ne oluyor? Bu def olunmuş oluyor, başlarından kalkmış oluyor. Ama dediğimiz gibi insanın keramet, muz keramet nimetiyle karşılaşabilmesi için, Allah'ın ona keramet nimeti verilmesi için ne olması gerekiyordu? Velî, velî olması gerekiyordu. Velî kimdir? iman eden ve takva sayıyor. İnsan baksın yani, imanının önce Allah'ın ve Resulü'nün istediği şekilde ne yapsın? Gerçekleştirsin. Bunu gerçekleştirmesi için ne yapması gerek önce? Öğrenmesi gerekecek. Değil mi? Yani şimdi insan tevhidi öğrenmezse, imanın ne olduğunu öğrenmezse elhamdülillah biz müminiz, müslümanız diyebilir mi? Dese kadar doğru olur? Değil mi? Önce müminim demenin, müslümanım demenin ne demek olduğunu, neleri kabul etmesi ve neleri reddetmesi, neleri inkar etmesi gerektiğini kişi bilecek ki Bunları bilerek kabul ettikten sonra ne olacak? Mutmin olacak. Yoksa yani insan yatıyor, ilim meclislerinde bulunmuyor, okumuyor, araştırmıyor, sahabeler nasıl inanmış, peygamber onlara bu nasıl öğretmiş, Allah'ın bütün peygamberleri gönderdiği amaç ne, gaye ne? Şimdi biz bütün derslerimizde bunu anlatıyoruz. Bütün peygamberlerin insanlara gönderilme gayesi. Onlara, peygamber olarak gönderilme hedefi neydi? Tevhid. Ne demek demek yalnızca Allahı birlemek evet. ibadette yalnızca Allahı birlemek. <gülüyor> Abi da diyor ki hayır yok yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey diyor Allah vardır desin bir insan ya Allah var inanıyor mu tamam Peygamber'e de inanıyorum tam bu adam diyor nedir? <gülüyor> <gülüyor> hayır iman. Bu ise eğer özellikle Allah vardır Allahın var olduğuna inanıyoruz ve bundan dolayı biz bu inanışımız bizi mümin yapar. denirse, imanın tarihi bunun açıklanırsa en büyük en yani ilk gelen bu sırada ilk mümin olabilecek insanlar kimler olurdu? Çocuklar Cehiller olur. Çünkü Ebû Cehil Kureyşlilerin hepsi yani iman etmeyenlerin hepsi ne olarak inanıyordu? Allah var. Yani Allah'ın kendisi de var. O onlar da mümin olurdu değil mi? İşte bunu anlatıyoruz arkadaşlar. İmanın tarihi ya önemli. O yüzden hani biz diyoruz ya adam talihattaki şeylere inanıyor. Onların yapmış olduğu kerametlere inanıyor. Keramet olarak bahsediyor. Biz diyoruz ki hayır kardeşim bu adam bir kere veli değil, evliya değil. Niye? Bir takvalı değil, muttaki değil. Niye? Ya so sen sokaktaki insana, bir yer insana bakmak haramken nasıl orada yatak odasındaki durumuna bakmaya çalışırsın, bunu hayal edersin, bunu görmeye çalışırsın. İkincisi imanında sorunlar, problemler var. Mekke'nin müşriklerin söylediği şeyi aynı söylüyor. Mekke'nin müşrikler de diyordu, bizler bu putlara, bizler bu şeylere, aracılara bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye tapıyoruz, ibadet ediyoruz. E bu da senin şeyhin aynı aynı şeyin Ben Bence kavimdeki şeyhime ibadet etmiyorum ki benim amacım, dedim? beni Allah'a yaklaşmaz. O zaman diyor, senin şeyhinin gösterdiği keramet değil. Peki bunun ismi ne arkadaşlar? İstidraç deniyor ona. Ne demek istidraç arkadaşlar allah Teala bazen Bazı kullarına tabi Burada kul ifadesi Umumin Çünkü kulluk ikiye ayrılıyordu Bir Özel kulluk Müminler Bir de Genel Herkes Allah'ın kulu Herkesin kalbi atıyor Herkes Allah dilendiği zaman Hasta oluyor Değil mi yani Bugün Budistler de Allah'ın kulu mu Kulu Ama nasıl bir kul Genel manada Üç gün uyumazsa ne olur Üç gün uyumazsa ne olur Tereşan olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bazı iman sahibi olmayan bazı takva sahibi olmayan insanların olağanüstü olağan dışı harikulade yapmış oldukları olaylara keramet mi deriz yoksa başka bir şey mi isimlerdir? İlim ehli diyor ki bu istidraçtır. Ne demek istidraç? O adamın batılında, yürüdüğü yanlış yolda yürümeye devam etmesi için, çünkü Allah ona bakıyor, görüyor, hakkı istemiyor, doğruyu istemiyor. Allah Teala Kur'an kendisi diyor ki, falan mazharu o adamlar diyor, sapıtınca, baktı adamlar sapıt insanlar bazı insanlar nasıl sapıtıyor? <gülüyor> Allah kullu onların kalplerini ne yaptı? Saptırdı. Şimdi i̇nsan Allah'tan insana bakar. Hayır, yani bazen diyoruz ya bir adam nasıl oda bu hale geliriz? Biz bu adama böyle iyi miyiz? Namazını kılardı şimdi adam işte neler yapıyor işte bakıyor Allah'a her gün sapıttıkça sapıttıkça hakkı istemedikçe doğruya yönelmedikçe ne yapıyor arkadaşlar Allah onu onun sapkındığını arttırıyor hemen merdengi sapıttınca yollardan çıkınca ezakallah kulubamın ne yapıyor çıkar adam şimdi Budist veya işte neyse Hindistan'da ne yapıyor ateşin üstünde yürüyor bakarak. Bu kelamet mi? Değil. Adam şiş sokuyor. Rufa şiş sokuyor. Karikat. Türkiye'de bu Basına Başından böyle çekişlen bıçak dayıp bıçak buluyor. Bunların genelde şeytan ve cinlerden neleri var arkadaşlar? Yardım Yardımcıları var. AVM'leri var. Bunlar onlardan da yardım alarak ve insanların gözlerini de sihirle büyüleyerek bunu bize öyle gösterebi gösterebiliyorlar. Bu Musa aleyhisselamla Musa, Siravun'un sihirbaktları arasında olmuş bir olay. Kur'an-ı de anlatıyor ya. değil mi? Her biri insanların ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Gözlerini büyüleyerek ne yaptı? Sihrini ortaya koydu. Bugün yani bazen ilkokullarda filan güya çocukları eğlendirme adına fiyatlo salon salonlarında böyle şeyler getiriyorlar. İnsanlar getiriyorlar. Onlar da orada bazen şeyler yapıyor. Onlar da ne yapıyorlar arkadaşlar? Bazı cinleri kullanarak Şiir yapıyorlar. Gözlere ne yapıyorlar? Hükmedebiliyorlar. Mesela ben kendim yaşadığı bir şey söyleyeyim de sen 3 ay önce birisi internetten bana bir resim gösterdi. Resmen bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun. 3 dakika, 2 dakika. Sonra diyor ki işte kafanı kaldır istediğin yere bak. Her yerde o, o resmi görüyorsun arkadaşlar. Ben de yani Bir yerde bak resme 2 dakika sonra kafanı kaldır duvara bak orada görüyorsun. Buraya bak resim buraya görüyorsun. Ya bu mümkün. Bu keramet değil. Tamam mı? Bu insanlar da bazı şeyleri kullanarak böyle, ne yapıyorlar? İnsanların böyle görünü e, beyinlerindeki şeyleri bilerek böyle gösterebiliyorlar. Bunlara ne yapmayalım? Aldan Adam diyor ya böyle olsaydı bu adam bu kelametleri gösterir miyiz? Sen şimdi rufayların hakkında konuşuyorsun falanca tarikadan hakkında konuşuyorsun ama bu adam havada uçuyor. Bu adam denizin üstünde yürüyor. Bunlara verilecek en güzel cevap ne arkadaşlar? İmam Şafi'den naklediliyor. Diyor ki şahit diyor insanın bizler diyor birisinin denizin üstünde yürürken görsek. Yavuz havada uçarken görsek yine de ne yaparız? Kur'an'a, bağlı, sünnete bağlılığına bakarız. Sünnete uyuyor mu, uymuyor mu? Kur'an'a uyuyor mu, uymuyor mu? Yani bir adam havada uçsa, sünnete muhalefet etse uçabilir. şeytanlar onu havada ne yaptırabilir? Uçura bilir. Bu bizi bizim keramet ölçüsü, o adamın veli onun ölçüsü değildir. Tamam mı? Yani bunların çoğu bunu yapıyor. Birisi anlattı bana bir datiyi. Ördüğünde bir adamdan bahsediliyor. Ördüğünde Birincisi işte böyle evine gelen misafirler diyor ki işte tanımadım İlk defa karşılaştı işte bile olsa. Diyor ki işte Ömer mesela çıkar kimliğini tanımıyor tabii. İşte diyor, sen kimliğini çıkar şöyle diyor. Eline koy diyor. Bana gösterme diyor. Başlıyor kimliği hakkındaki bilgileri vermeye. İşte senin tc kimlik numaran şu. Aile sıra numarası şu. Cilt doğal şu mesela. Ondan sonra bir tanesi diyor ki Böyle onda Suriyelileri sana okumuş, gizeli gitti şöyle bir gün ona yapmışlar halifesine. Başlıyor, şöyle Ahlak Tefsiri felak nasıl okumaya adam böyle kızarıyor, bozuluyor hiçbir şey yapamamaya başlıyor. Yani Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu bunu yapan adamın dinlerle şeytanları kullanarak bir şeyler yapmak istemediği. Bu da şunu hatırlatıyor bana. Hatırlarsınız, şey Ebû Sallâh gelmişti koyaktan, o da anlatmıştı bunu. Şeyhül İshârî mi eline cebini sokuyor? Elini cebine sokuyor. Buğday tanesi, buğday taneleri olan başarı alıyor. Tabi sayısını bilmiyor kendisi. Madem diyor, kaybı diyor, biliyorsanız, biliyorsunuz, elimde kaç tane buğday tanesi var, arpa tanesi var, neyse. Hadi söyleyin, bana haber dedim. Hepsi susuyor. Şeyh Kılıçdaroğlu demiyor ki, saat diyor, ben elimi soktuğumda çıkarız. sayısaydım, kaç tane olduğunu bilseydim, belki onlar bunu ne yapabilirlerdi? Bilebilirlerdi. Çünkü ben bildikten sonra dilimle saydıktan sonra gözümle gördükten sonra bunu bilebilirlerdi. Ama diyor ben dahi bilmediğim için ne yaptım? Çıkardım. Diyor. Sayın hadi. Kaç tane var? Tahmin edin. Hiçbirini alamadı diyor. Bilemedi. Yani onların taktikleri çok önemli arkadaşlar. İlginç. Hatta şey kulüsten üniteyimiye. Teklif ediyor bir tanesi. Hadi diyor. Ateş'e girelim o zaman. Diyor. Bir tanesi Ateş'e girmeyi teklif ediyor. Ama diyor, önce diyor. İçimiz de yıkanıp gireceğiz diyor çoğu Allah'a güveni var. Yani ateşe girmeyi gözünde alıyor. Ama bu adamın biliyor. Bu adam diyor ki o dönemlerde ne var vücudu yakmayan, insanların ürettiğine var. Hmm. Bitkisel yağlar var. İşte nedir? Yumurtalar, şundan, bundan üretilip vücuda sürülen ateşe girildiği zaman ateşin belki dıştan yandığı ama adamın içten etkilemediği neler var? Bazı kremler var. Yani bugün de bu mevcut. Mesela nedir? İşte Bakınız fairede şurada burada Artık el zelilin Adam ateşin içine geliyor ya. Yani yapıyor <gülüyor> Şeyhülislamın Kılıçdaroğlu'nun ama diyor önce ne yapacağız ikimizle? Yıkanılacağız. öyle gireceğiz. Biliyor o adamın evliya olmadığını, iman etmiş bir insan olmadığını, mutlaki takva sahibi olmadığını ona bunu teklif edince o da ne yapıyor? Hemen yani vak geçiyor. Neden? Çünkü veril olacak o zaman. Bugün de aynı şey arkadaşlar. Bizim için ölçü bu değildir. Ölçü bir insanın sünnete uymasıdır. İnsan sünnete uyuyorsa, bilaklerden uzak duruyorsa, imanı tamsa, gerçekleştirdiği iman doğru imansa, Allah'ın isim sıfatlarına tamamıyla inanıyorsa, uluhiyet tevhidini tam anlamıyla gerçekleşmişse, gerçekleştirmişse bu adam ee, velidir, evliyadır. Allah bu adama ne alabilir? kerem nasıl böyle dedi bizden her biri Allah tarafından ne bir arkadaşlar kerem seviyor sadece kerem olamazsın bazen yani hani çok derler mesela altıncı hisseder mutlu şeyler de olabilirler mi yani altıncı hisselerinden bugün öyle sizler dedi yani bazen ne bizim bir şey düşünüyorsun mesela aklına geliyor o diyor ki ya ben de bunu aynı düşünmüştüm düşünmüştüğüm mesela değil mi ve işte Ömer e, bin Hattab göndermiş olduğu ordulardan bir tanesine hutbe ederken bağırıyor adamın adı Sariye. Ey Sariye diyor Kutbe'de. Allah Teala Ömer bin Hattab'a nasip ediyor. Görüyor. Ey Sariye, dağıtın, dağıt çık. Yoksa diyor yani düşman ordusuna mağlup olacaksın. Düşman ordusu neredesin? Mağlup olacaksın. Ey Sariye, dağıtın. Bak şeyde Irak'ta olan ordu da. Ömer bin Hattab Medine'de. Ordu nerede? Irak'ta. Kaç günlük mesafe o günün şartlarıyla. Ömer bunu söylüyor. Utbede. Ömer radıyallahu anh. Sariye'nin ordusu ve Sariye bunu duyup ne yapıyorlar arkadaşlar? Dağa saklanıyorlar, dağa sığınıyorlar ve kurtuluyorlar. Bazı tasavvuf ehli bunu ne yapıyor arkadaşlar? Kendi sapıklıklarına değil gösteriyor? Arkadaşlar burada Ömer bin Hattab'a verilen bu kerametten dolayı Ömer bin Hattab'ı radıyallahu Allah'a ortak koşmak yok. Ondan medet ummak, yardım ummak Yok. Yok. Evet. ya yani bunlara dikkat edin. Her bir tak ehlinin şeyi budur. Ee, i̇zlemiş olduğu yol budur. Ne var? Ya sana bağıt, uydurma, aslı esası olmayan bir şey getirir, onun üzerinden şirkini ispatlamaya çalışır. Ya sahi olan, sabit olan bir şey getirir ama Aynen. konuyla alakası yoktur. İstilleri yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın vesileler arayın. Ayetin olduğu ya. O ayetin testiri. Tabir'in yapmış olduğu yorumu bu adamın ölülerden yardım istemeye yapmış olduğu yorumuyla bir ilgisi alasızı yakından zaten yoktur. Bu olayda da Ömer bin Hattab Allah'ın bunu ikram etmesi, bunu vermesi, tamam mı? O ordunun da bunu duyması, dağ sığınmalarında yani ölülerden yardım istemeye, insanların Allah'a aracılığa koyularak Allah'a yakınlaşması, ölülerin zatında tevessül edilmesinin delili yok yani. Senin bu getirdiğin delil ne değil? sahih istilal sahih değil. Hatta Şeyh Albani rahimehullah bu hususla alakalı konuşkan diyor ki. Bu olayla alakalı, o diyor ki, yani ben bu günlerde mesela acaba diyor mesela bir hadisi okumuştum diyor. İşte bir kız annesinden uzaklara bir yerlere gidiyor. Tam ulaşamadım hatırlamıyorum. İşte ağlacak diyor, üzülüyor bir olaylar oluyor filan. Annesini çabukın ağlıyor sürekli. E, gözyaşları döküyor. Afrika'yı nereye gidiyor? Annesi, kızının ağladığını duyuyor sürekli. Yani bu olabilir yani. Bunlar Allah-u Teala dedi ki yani, allah Teala ya, yapmış bir sistem kurmuş? Buna göre işliyor. Bugün Van'daki, Diyarbakır'daki Tekirdağ'daki bir insan bizi duyamaz. Normal şartlarda değil mi? Ama olağan dışı şartlarda Allah-u Teala bile bunu ne yapabiliyoruz? Yani, yani Şimdi de sıkışmıştın, Yani böyle ağlıyorsun. Bir şey olmuş filan. Yani Allah sana bunu ne yapabilir? Nasip <gülüyor> edebilir. Bu da senin eğer iman sahibiysen, takvalıysa senin neyin olur? <gülüyor> Kerametin olur. İnşallah Yüce Rabbimiz bizleri veli kullarından yani imanı ve takvası olan ve e, Allah'ın evliyalarından olmayı hak eden kullarından eylesin. Amin. <gülüyor> Bu konumuz bu inşallah, diğer ehl-i ve cemaatin bariz özelliklerinden bazı özelliklere gelecektik. Kitapta o bölümü geliyordu ama vakit yeterli değil, birazcık konu yarıda kalacak, o yüzden ne yapalım? Ee...